ne demek derece derece dereceden geliyor değil mi <gülüyor> mesela Allah Azze ve Celle'nin kullara istidraç yapması ne demek onlara nimet verip derece derece onlara helaka şey etmek helaka çekmesi yani Tamam aşamalı olarak e, insanın şeye çekmek helaka çekmek İstidraç da burada o yani şimdi manasının ne olduğunu yani buradaki manasının ne olduğunu açıklayacağız inşallah ondan olmayan şey ona girer min şevdeti büyücülük ve amal istihlal bazan amelleri gibi ve şeyatine ve dajaline şeytanların ve dajaların amelleri gibi. ve'l-farku bu adi hun, ben el kerameti ve şevdeti keramet ile büyücülük arasındaki fark avacaktır. Her kerametu keramet min Allah Teala Allahu Teala'dandır ve sebebı taatı, onun seviği taatdır. Vehia vehia muhtesse muhtesetin bi biahlı bi istikameti ve dini din ve istiqamet ahlina xastır. Allah tebaaraka ve teala leri. Vma kana auliya ebu vma kana auliya ebu in auliya <gülüyor> Onun evlaları değildir, onun evlaları ancak muttaq olanlardır. Vşaabeti <gülüyor> ''Mineşşeytani'' şeytandandır. ''Vesebebüha'' ''al-e'amal'ul-kufriyetu'' ''Vel-ma'asi'' ve küfrü olan amellerdir.'' ''Ve hiye muhtesatun fi ehlin ve l-bida'i'' ''Bidaat ve sabıklık eline hasdır.'' ''Kalallahu ta'ala'' ''Allah'ın ''Ve inneşşeyatine'' ''Muhakkaki şeytanlar'' vasile ile iletişimleşmesi için veya taatuyorlarm inki müşrikun şaz olanı taat dersiniz ise müşrikler olur. Evet. Şimdi normalde biz e, dünkü dersimizde de dedi ki normalde ehli sünnet kerametini kabul eder. Öyle mi? Hatta keramet konusunun neden itikat kitaplarına alındığını anlatırken dedik çünkü ehli sünnet şer'i naslara bakmış, keramet vaki'dir ve buna örnekler verdik, değil mi? Ama öbür taraftan bakmış ki, insanların kimisi bunları inkar ediyorlar. Zaten inkar edenlere en büyük delil Nas'ların kendisidir. İnsanlardan bir kısmı da çok aşırıya gidiyorlar. Yani hiçbir dâbıt, hiçbir kural gözetmeksizin her gördükleri hârikul olan şeyi keramet kabul ediyorlar ve sahibini de Allah'ın dostlarından kabul ediyorlar. İşte eli Sünnet, bunun önünü alabilmek için bu var olan keramete sapıkların hangi noktalardan sapıklığa düştüğüne bakıp bir takım kurallar koymuş. Ta ki kerametle zahiren keramete benzeyen ama kesinlikle kerametle alakası olmayan şeyleri birbirinden ayırt edebilmek için. Doğru mudur? Doğrudur. Niye? Yani Ehl-i Sünnet buna giderken niye bunu yapmış? Velev bu konuda sapıtan insanlar olmasa bile İslam'da bizim bildiğimiz başka şeyler de var. Örnek ne var mesela? خارق العدى olan sihir var. Öyle değil mi? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْسِحْرَ Yani Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldu. Niye kafir oldular? يُعَلِّمُونَ <gülüyor> النَّاسَ Onlar insanlara sihri öğretiyorlar. Öyle değil mi? Ha keza mesela harutla marut insanlara ne diyordu? اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا tekfur Yani insanlara bunu öğretirken veya insanlar bunu öğrenirken diyorlardı biz fitneyiz. Yani bu bir fitnedir. Bunun ile ne yapmayın? Bunun ile küfre Girmeyin. Hani sihiri öğrenip, sihirle amel edip küfre girmeyin. Sihir nedir? Zaten konumuzda da gelecek sihirbazın şeytanları da kullanaraktan. Öyle değil mi? Harikul ade gibi olan şeyleri göstermesidir. Doğru mudur? Bak bu da bir harikul adedir mesela. Veya da diyelim mesela cinleri kullanan kahinler var. Öyle değil mi? Veya arraflar var. Yani kaybolan bir şeyi de bulabiliyorlar. Öyle değil mi? Kaybolan bir şeyi bulabiliyorlar mesela. Bu da normalde harikulade bir şeydir. Kendi hakkında hiçbir bilgi olmadığı halde kaybolan bir şeyi bulmak. Bu nedir? Harikulade bir şeydir. Öyle değil mi? Öyledir. Yine mesela belki hani böyle belgesellerden veya ota bilgi olarak okuduğunuzdan duymuşsunuzdur. Mesela bazı Budistler var. Yani onların hani din adamları üstün olan havada oturan var mesela. Öyle değil mi? Bir duvar varken bir yerden bir yere geçebilenler var. E mesela. Bunlar hepsi neyle oluyor? Bunlar hepsi normalde harikulade şeylerdir. Bunlar şeytanlarla oluyor. Değil mi? Mesela şeytan veya cin onu havaya kaldırsa havada tutsa sen ne yapamıyorsun? Şeytanı ve onun dostlarını göremiyorsun. Yani şeytan ve şeytanın cinlerinin e, şeytanın cinsi olan cinlerin e, en önemli vasfı nedir? Görünme görünmemeleridir değil mi? Görünmeyerek bu tip harikulade şeyleri ne yapabiliyorlar? Harikulade şeyleri yapabiliyorlar. ha i sünnet bakmış Zahiren harikulade olan birçok şey var. Zahiren harikulade olan birçok şey var. Bunlar ile şer'i olan keramet'i birbirinden ayırmak için birtakım dabıtlar koymuşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bu dabıtların ölçüsü nedir? 1. Kerametin kendisi de kerametin sahibi de kitaba ve sünnete muvafık olacak. Tamam? Sadece kerametin sahibi değil ha. Mesela bizim dün anlattığımız şey neydi? Kerametin sahibiydi. Dedik bir adamdan ortaya çıkan خارق keramet diye isimlendirebilmemiz için o adamın kitaba ve sünnete uygun olması lazım. أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ''Bu olursa iman edip takva lehumul büşrâ fi'l dünya.'' ''Onlara dünya hayatında müjdeler vardır.'' dedik. Bugün bak ne dedik? Biraz daha genel dedik. Kerametin de, kerametin sahibinin de Kitaba ve sünnete ne olması lazım? Kitaba ve sünnete uygun olması lazım. İlk dönem alimleri mesela bunu fark etmişler. Mesela İmam Şafi'nin kendisine Leys İbn-i Sa'd. Leys i̇bn Sa'd kimdir? Mısır'ın fakihidir. Öyle değil mi? İmam Malik yani İmam Şafi'nin hocasıyla aynı dönemde olan alim olarak yani müftü olarak, söz sahibi olarak Mısır'ın şeyidir, Mısır'ın alimidir. Leys İbn-i Sa'd. Leyse İbn Saad'ın bir sözü hatırladıktan sonra İmam Şafii diyor ki sözün çünkü kendi içinde bir takım sıkıntı yani şöyle rivayetler biraz farklı pek şey olmuyor ben İmam Şafii'nin sözünü söyleyeceğim. Diyor ki idaraetum raculen يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسünne. Bunu kim söylüyor? İmam Şafii söylüyor. İza bir adamı gördüğünüz zaman يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ أو, يهو... اَوْ يَطِيرُ فِي الْهَوَائِ suyun üzerinde yürüdüğünü veyahut da havada uçtuğunu görürseniz eğer diyor فَلَا تَغْتَرُّ بِهِ Onunla aldanmayın. Tamam. Onun ile aldanmayın. حَتَّى تُعْرِضُ عَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ sünne تَا ki onun emrini, onun durumunu kitaba ve sünnete arz edinceye kadar. Bu nedir? Bu şudur. Onu arz edeceksin. Şahıs olarak, yani kitaba ve sünnete muvafakiyeti nedir? Önce onu arz edeceksin. Ondan sonra ortaya çıkarmış olduğu şeyi arz edeceksin, tamam mı? Ortaya çıkarmış olduğu şey, o harikulade ade diye gördüğümüz şey var ya, onu kitaba sünnete arz edeceksin. Eğer kitaba ve sünnete uygunsa, kitaba ve sünnete uygundur. Kitaba ve sünnete uygun değilse, kitaba ve sünnete uygun değildir. Anlaşıldı burası, anlaşıldı. İkincisi, İkincisi ikinci davetimiz nedir? Kerametten kesinlikle şerî bir hüküm çıkmaz, tamam? İkinci davetimiz budur. Kerametten kesinlikle şerî bir hüküm ortaya çıkmaz. Şerî hükümle yani de daha açık bir ifadeyle söyleyelim. İnşallah zaten önümüzdeki derslerimizde ehli sünnetin istidlal metodunda gelecek. Ehl-i sünnetin istidlal metodunda asıl olan nedir? Kitaptır, sünnettir. Budur. Değil mi? Terakki budur. Yani biz dinimizi buradan alırız. Sonra alimlerin bunun üzerindeki bir hükümde icma etmesidir veyahut da ortaya sonradan çıkan bir vakayı var olan herhangi bir şer'i vakaya kıyas etmesidir. Yani sonuç gene döndüğü yer ne nedir? Döndüğü yer yine bellidir. Kitaptır ve sünnettir. Onun için demiş ki alimler keramet şer'i hükmün kaynağı olamaz. Hiçbir zaman. Tamam. Şer'i hükmün kaynağı kitaptır ve sünnettir. Bu şartı niye koşmuşlar sizce? Yani bunun e, dün anlattığımız dersin bir parçasıyla alakalı bir bağlantısı var. Rüya meselesi ve ilham meselesi. Tamam. Bir kula ilham vakı olabilir. Bir kula salih bir rüya. Zaten salih rüyadır, ilhamdır. Hep aynı şeylerdir bunlar. Yani ilhamdan kasıt nedir? Mesela sen diyelim ki e, örnek veriyorum. Ailen çok zor bir durumdadır. Sen de işte cihada gitmek istiyorsun veya da ilim talep etmek istiyorsun veya hayırlı herhangi bir iş yapmak istiyorsun, arada gidip geliyorsun. Yani acaba ailemin yanında kalıp yardım mı etsem yoksa bunu mu yapsam falan o anda diyelim senin kalbine böyle yakın derecesinde bütün şeklini şüpheni izale eden bir şey de oldu. Ki Allah'ın izniyle şunu yap diye mesela, sen de bunu yaptın. Tamam mı? Çünkü i̇kisi de bir vecibe senin üzerine misal. Ee, i̇kisinin ikisi arasında gidiyorsa hani kesin ve cipli olan bir konuda bana işte kalbime doğdu e, tersini yap falan böyle bir şey olmaz. Öyle değil mi? Doğru mudur? Yani mesela istihare de öyledir. İstiharenin sonucu mesela Allah azze ve celle'nin senin kalbini yumuşatması veya bir işe seni azmettirmesi bu güzel bir şeydir. Allah'ın mümin kuluna yardımıdır. Ama bu ne de yapılmaz? İşte ben öğle namazını iş için terk edeyim mi? Yoksa terk etmeyeyim mi? İstihareye yattım. E falan. Allah muhafaza bu insanı küfre götürür. Öyle değil mi? İşte ben başörtülü bir şekilde falan yere gideyim mi yoksa başımı açayım mı? Falan ben bu konuda istihara yaptım. Gece de rüyamda diyor şey gördüm mesela işte beyaz beyaz şeyler gördüm falan. Rüya da yalan zaten. Yani şeytan avucuna almış demektir. Bak bunun temeli neye dönüyor? Rüya meselesine. Rüya biz ki, haktır, nübüvvetin 46'da biridir. Allah Azze ve Celle onunla mümin kuluna ne yapar? Onunla mümin kuluna nimet verir. Doğru mudur? Doğrudur. Ha biri çıkıp o zaman şöyle diyebilir, işte bir hadis söyler size tasavvufta olduğu gibi. Siz dersiniz bu hadis uydurmadır. Der ben dün rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bir mecliste oturuyorduk. Resulullah sordum dedim ey Allah'ın Resulü bu hadis sana mı aittir? Bir daha orada bana bizzat kendisi bana rivayet ettiysen benden bunu rivayet etti bir mesela. Öyle mi? Şimdi siz velev sahibi bak bunun sahibi kitaba sünnete muvaffak bir adam olsun. Yani hiç fark etmez. Öyle değil mi? Ama getirmiş olduğu sonuç nedir? Yani keramet şer'i bir şeyin kaynaklığını teşkil edemez. Öyle mi? Allahu alem bir kıssa olarak anlatılıyor. Doğrudur veya yalandır ben bilmiyorum. Sadece kıssadır ama sonucu neticesi güzeldir. abdülkadir Geylani'nin bir çölde giderken birden her tarafı bulutların kapladığını ve bazı değişik olayların olduğunu söylüyorlar. Daha sonra abdülkadir Geylani de bunu bir keramet olarak anlatıyorlar. Sonra yukarıdan bir ses geliyor diyor ki ''Ey Abdülkadir ben senin Rabbinim ve sana haramları helal kıldım.'' E diye. O da diyor ''Allah sana lanet etsin, senin şerrinden Allah'a sığınırım pis şeytan.'' Tamam mı? Soruyor diyor işte anlatılan e, ''Ben senin gibi 70 bin mi Allahu Alem e, abidi bu şekilde ayaklarını kaydırdım.'' Yani onlara olagan üstü bir hal gösterdim. Bunun kendilerine verilmiş bir keramet olduğunu düşündüler. Ondan sonra şey yaptılar, e, ondan sonra ben onları saptırdım. İstidraç dediğimiz şey yaptım işte e vesaire. O da demiş ki nereden bildim bunun böyle olduğunu? İlimle bildim demiş. Yani bildiğim ki Resulullah vefat ettikten sonra hiç kimsenin helal ve haram belirleme yetkisi yoktur. Öyle değil mi? Yani helaller ve haramlar Resulullah'la son bulmuştur. Değil mi? Helaller ve haramlar Resulullah'la son bulmuştur diye. Onun için keramet şer'i bir delil değildir. Ve şer'i bir hükümde ne yapamaz? Doğal olarak şer'i bir hükümde belirleyemez. Velev sahibi Kitaba ve sünnete muvafık olan bir insan olsa bile, tamam? Böyle ki sahibi, Kitaba ve sünnete muvafık olan bir insan olsa bile. Peki şöyle bir soru sorsak burada, desek ki Bunlar zaten e, sorulan ve tartışılan şeyler. Adamın kendisi kitaba ve sünnete muvafık. Yaşam tarzı olarak böyle bir adam. Niye biz bunun e, bu tip bir şeyini kabul etmeyelim ki? E mesela desek. Çünkü biz biliyoruz değil mi? Sahih-i Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaz. Bir gün Peygamberimiz namaz kılıyor ve namazdan diyor ki, namazdan sonra şeytan namazımda namazımı ifsat etmek için bana geldi. Ve ben onunla boğuştum, en sonunda onu ne yaptım? Yendim. Eğer Süleyman'ın duası olmamış olsaydı, ben onu bağlardım ta ki insanlar onu görsünler diye. Doğru mudur? Çünkü Süleyman Aleyhisselam Allah'a nasıl dua etmişti? Rabbim bana verdiğim mülkten kimseye verme yani. Bu mülk, bu güç, bu kuvvet bana ait olsun diye. E cinleri Allah kime musakhar kılmıştı? Süleyman aleyhisselama musakhar kılmıştı. Doğru mudur? Resulullah onu bağlasa, işte oraya koysa falan Süleyman aleyhisselamın yaptığının aynısı. O bu duaya muhalefet olmasın diye Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu yapmıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Şeyhülislam İslam Ümit diyor ki şeytan, Resulullah gibi her şeyiyle kitap, sünnet olan bir insanın bile namazını ifsad etmek için ona gelebiliyor. Ona gelebiliyor ve onunla mücadele edebiliyorsa diğer insanların halini siz düşünün. Öyle mi? Şeyh'tir, velidir, Allah dostudur, işte gece namazını şöyle kılar, zikirleri, bunlar bir şey değil yani. Öyle mi? Şeytan, Allah çünkü hiç kimseye şeytanın kapısını kapatmamıştır. Şeytanın kapısı herkes için nedir? Açıktır. Bu kısa da aklınızda ölçü olarak bulunsun. Yani Resulullah'ın Allah'a en yakın olduğu yer olan namazda normal gün içinde de değil yani. En yakın olduğu yer namazda bile peygamberle gelip yanaşabiliyor ve mücadele ediyorsa bile Resulullah da biz gibi insanların veya işte veli denilen insanların halini varın siz düşünün tamam mı? Bundan dolayı yani her işine velinin şeytan karışabileceğinden dolayı keramet şer'i bir delil değildir. Şer'i bir olaya da ne yapamaz? Kaynaklık teşkil edemez. Anlaşıldı. Üçüncü kaide ise keramet Allah dostu olmanın şartlarından ve gereklerinden değildir. Tamam. Alimlerin getirmiş olduğu üçüncü kaide nedir? Kaidelerden keramet, Allah dostu olmanın şartlarından ve gereklerinden değildir. Ne demek bu? Yani senin veli olabilmen için illa keramet göstermene gerek yok. Bir adam keramet gösteremiyor diye Allah dostu değildir. Anlamına gelmez. Bunu niye söylemişler? Şundan dolayı söylemişler. Çünkü bakılmış insanlar zaman ile bir insana değer verip sözünü dinlemek veyahut da ona <gülüyor> İslam'ın ona verdiği e, önemi vermek için illa keramet şartı koşmuşlar. Yani bir adam iyiyse kerameti vardır. İyi değilse ne yoktur? İyi değilse kerameti yoktur e, demişler. Oysa sahabenin birçoğu Allah dostu oldukları kitap ve sünnet ile sabit olmasına rağmen yüzde doksan keramet görmemiştir. Doğru mudur? Harikul ade diyebileceğimiz bir keramet görmemişlerdir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya sizin içinizden öyleleri vardır ki kapılardan kovulurlar ama Allah adına yemin etse Allah onun yeminli yerine getirir. Hani bu sahabe şey mi görmüş, keramet mi görmüş? Yani bakın düşün Allah'ın yanında o kadar değerlidir ki o sahabe normalde öyle bir şey yok ama o Allah adına yemin ederse Allah sırf o dostunun yeminini boşa çıkarmamak için, Allah Azze ve Celle o dostuna ne yapıyor? O dostunun yeminini yerine bu seviyede olan sahabeler var mesela. Doğru mudur? Hatta sahabenin günahkarları bile, yani mesela o zina yapan kadın için Peygamberimiz ne diyor? ''Vallahi öyle bir tövbele tövbe etti ki bütün Medine'ye dağıtılsa hepsini kuşatır.'' diyor. Yani bu sahabenin günahkarlarının hali, hani ettiği tövbe bütün Medine'nin günahlarını şey yapabilecek seviyede kapatabilecek seviyede. Buna rağmen bunların bir ne? Açlık çekmişler, yani mesela üç sene peygamberimizle beraber aç kalmışlar, gökten bunlara şey düşmemiş, erzak düşmemiş mesela. Yani veli olmanın şartlarından biri keramet görmek değildir ve velayetin gereklerinden biri de değildir bu, tamam? Allah dostluğu ancak neyle elde edilir? İman ve takvanın derecesine göre elde edilebilir. Ve zaten burada mesela çok e, özellikle tasavvufla iştigal eden veya tasavvuf demeyelim de böyle ahlak ile iştigal eden, kendini terbiye etmeye daha çok önem veren e, insanların e, karıştırdığı meselelerden bir tanesi bu. Mesela yine ehli sünnet alimleri ne yapmışlar? Bir dabıt, bir kural daha koymuşlar. Demişler keramet talep edilen bir şey değildir. Yani hani mesela diyelim ki e, bazı tarikat yollarında keramet kendisine ulaşılmak istenen gayedir. Adam niye mesela nefsini terbiye ediyor, niye keramet seviyesine ulaşabilmek için, tamam? Oysa İslam'da böyle bir şey yoktur değil mi? Bu ne gayedir, ne şarttır, ne de lazımdır. Yani keramete ulaşmak için şunu şunu şunu yapacağız diye bir şey yoktur. Şunu şunu yapacağız diye bir kaide yoktur. Anlaşıldı burası, anlaşıldı. Şimdi burada bize iki tane ayet verdi. O ayetler üzerine konuşalım inşallah biraz. E, kerametin tabıtlarını anladıysa eğer. Ee, mesela özellikle günümüz açısından söylüyorum günümüzde hani avam olan insanların bazı insanlara karşı hüsnü zanlı vardır öyle değil mi? Avam olan insanların bazı insanlara karşı hüsnü zanlı vardır. Kimdir bunlar genelde? İşte mücadele tarihinde ismi belirgin bir yeri olan veya o da Allah için gerçekten bir şeyler yapmış olan bir takım insanlar var ve doğal olarak bunlara karşı hüsnü zan oluşmuş öyle değil mi? Ve bu insanların kullanmış olduğu bazı ibareler, yani şimdi öncelikle siz e, bir adamın insan olduğunu düşünürseniz ona bir insan gibi muamele edersiniz, öyle değil mi? Ama siz o adamı bir kere insanlık vasfından çıkarmışsanız, yani söylediği her şey doğrudur, e, mantığına gelmişseniz söylediği yalanı bile doğruya tevil etmeye çalışırsınız. Doğru mudur? Yani bu sizin şeyinizle alakalıdır. Mesela e, Kur'an-ı Kerim özellikle peygamberlerin hangi yönüne dikkat çekiyor? Beşer. Öyle değil mi? O da sizin gibi bir insandır. Burada sizin gibi bir insandırdan kastı hani sevgide, hürmette, saygıda falan değil ha. Cık, bunlar da peygamberlerin, kimse peygamberlerin derecesine ulaşamaz. Ama yerken, içerken, yatarken, kalkarken, kadayı hacet yaparken onlar da sizin insani özelliklerde, onlar da sizin gibi nedir? Onlar da sizin gibi bir insandır. Ediyor Allah azze ve celle. Bu bakış açısı olduğu için insanlarda hani karşımdaki insan mutlaka şeydir. E doğru sözlüdür. Söylediği yalan da bu defa doğruya tevhid edilmeye e çalışıyor. Mesela belki çok biliyorsunuz işte bir şey var. Birçok insanın ayağının kaydığı noktalardan biri Risale-i Nur. Doğru mudur? Birçok insanın ayağının kaydığı şey Risale-i Nur. Şimdi bunu bir kenara bırak. Yani kerametle alakalı olduğu için e bu konuyu anlatıyorum. Risale-i Nur. İnsanların ayağı niye Risale-i Nur ile kaymış? Şundan dolayı kaymış. Şimdi adam karşısındaki adamın önce bir defa yalan söyleyemeyeceğini, yanlış söyleyemeyeceğini, şeytanın ona yaklaşamayacağına inanmış. Doğru mudur? Önce adamın kafasındaki inanç bu. Onun için onun söylediği her şeyi şer'i bir yere oturtmaya çalışıyor. Yani bu tip insanları ıslah ederken birinci olarak yapmak gereken şey nedir? Peygamberler de dahil herkese şeytanın yanaşabildiğini ve hepsine şeytanın musallat olmaya çalıştığını ve hatta bazen başarıya da ulaştığını mesela şey etmektir, anlatmaktır. Değil mi? Yani bu sorunu çözerken çünkü o adamın kafasında asıl sen oraya gelinceye kadar yani sen inandığın gerçeği ona anlatıncaya kadar onun kafasında bir tabu var önce onun yıkılması. O zaten o adama şeytanın yanaşabileceğine inanmıyor ki. Doğru mudur? Şeytanın yanaşabileceğine inanmıyor ki. İkinci mesele nedir? İkinci mesele ise kişilerin söylemiş olduğu sözlerin şer'i değeridir. Mesela şunu çok duyabilirsiniz. Meryem peygamber midir? Değildir. Doğru mudur? Ee, şey peygamber midir? Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber midir? Değildir. Kızıl Aleyhisselam peygamber midir? Diyor mesela adam. Çoğu alime göre değildir. Lokman peygamber midir? Çoğu alime göre diyelim değildir. Aha Allah onlara ilham etmiş diyor. Öyle mi? O ilhamla da hareket etmişler diyor. Yani normalde şeriatta çocuğu suya atmak caiz midir? Normal şeriatta. Çocuğu suya atmak caiz midir? Caiz değildir, öyle mi? Aha ilhamla hareket etmiş. Yani ilhamla tutmuş çocuğu ne yapmış? Çocuğu şeye koymuş, e, suyun içine koymuş. Hazreti Meryem'in hari, Hazreti Meryem peygamber değildir. Babasız çocuk. Yani şimdi bugün bir tanesi çıksa ki ben babasız çocuk doğurdum bu benim kerametimdir. E mesela vesayet. Adamlar bunları da alıyorlar işte. Yani dün mesela bir kısa anlattım size dedim çıplak değil mi? Bunu keramet kabul eden zihniyetin şeyi budur. Normalde bu diyor, normalde bu zinadır. Öyle midir? Babasız bir çocuk dünyaya getirmek nedir? Budur. Ama biz bunu bir peygamber kabul ediyoruz. Onu da dünya kadınlarının en hayırlısı olan Meryem olarak kabul ediyoruz. Yani senin getirmiş olduğun bu şartı bu şekilde çürütüyor. Hani kerametin sonucu şer'i bir asılla uyuşacak veya o da kerametin kendisi şere'i bir şeyin kaynaklığı değildir e falan. Aha adam diyor bunlar var. İlham mesela. E var. Bunlar peygamber değil ama bunlara şey var. E bunlara ilham edilmiş diyor mesela. Hadis var diyor peygamberimiz diyor. Anan seni kaybesine Ömer. Şeytan bile seni gördüğünde yolunu değiştiriyor. Bak demek bazı insanlar varmış ki şeytan onlara yanaşamıyormuş. E mesela. Anlaşıldı. Yani bu insanlar da bunu söylerken hani biraz böyle tabirca ise mürekkep yalamış olanları bu söylendiği zaman bu tip şeyleri söylüyorlar karşılık olarak. Biz ne diyeceğiz buna? Biz diyeceğiz ki birincisi bunlar. Kitap ve sünnetle varit olmuş olan şeylerdir. Öyle mi? Yani senin yaptığın şeyin normalde bu kitap varit olmasaydı biz Meryem Aleyhisselam'ın yaptığını kabul etmezdik zaten. Yani bizim Meryem'in yaptığını kabul etmemiz böyle bir şey olabilirliğinden dolayı değil. Allah bunu haber verdiğinden dolayıdır. Öyle değil mi? Zâlike min embi'il gaybi nuhîhi lenh. Yani Allah Teala diyor zaten bu gaybın haberlerindendir biz bunu sana vahy Allah bunu bildirdiğinden dolayı. Kitap bunu kabul etmemiş olsaydı Kur'an Hristiyanlar böyle bir dada bulunsaydı biz bunu kabul eder miydik? Eder miydik bunu? Etmezdik. Allah Azze ve Celle bunu ikrar ettiğinden dolayı biz bunu kabul ediyoruz. Anlaşıldı? Veya o da Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sünnetiyle bunu ikrar edip kabul ettiğinden dolayı biz bunu kabul ediyorsa böyle bir şeyin olabilirliği ihtimalini kabul ettiğimizden dolayı değil yani. Anlaşıldı? İkinci bir mesele bakın burada çok önemli bir konu var. Onun için buraya giriş yaptım. Ve innashayatin alayuhunayilayulayimliujadilukum Hani Allah azze ve celle Meryem'e vahyetti, Allah azze ve celle Musa a.s.ın nesine vahiy Allah azze ve Vesaire. Doğrudur. Ama bak bir de bu da var. Ve inn shayatinaleyuḥūne ilā awliyāyim. Öyle mi? Demek ki şeytanların da vahyetmesi etmesi var. Tamam. Ve kZalik jāna li kulli nabiyyin adūn shayatin al-insi wal-jinni biz aynı bu şekilde her peygambere cinni ve insi şeytanlardan düşman kıldık. Birbirlerine yani o şeytanlar süslü sözü ederler diyor Allah Azze ve Celle. Doğru mudur? Bak önünüzdeki ayette ne diyor? وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُّحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ Demek ki bir de şeytanın da vahyi var. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyi olduğu gibi, ilhamı olduğu gibi bir de şeytanın da vahyi, bir de şeytanın da ilhamı var. Aha bu da kitapla sabit, bu da kitapla sabit. Biz birbirinden nasıl ayır edeceğiz bunu? İki şeyle. Eğer o vahiy denilen şey, ilham denilen şey, kitap ve sünnet tarafından ikrar edilmişse zaten biz diyeceğiz ki bu şeytanın vahiy değildir, bu kesin. Eğer kitap ve sünnet bu tip bir şeyi ikrar etmemişse, sonradan ortaya çıkmış olan bir şeyse o zaman da kitaba ve sünnete ne yapacağız? Kitaba ve sünnete arz edeceğiz. İçeriği, sonucu, başlangıcı, kitaba ve sünnete aykırı olan bir durum varsa diyeceğiz ki bu nedir? Bu şeytanidir. Anlaşıldı. Değilse, diyeceğiz ki bu Rahmani'dir. Çıkan sonuç, yani keramet diye ortaya çıkan sonuç güzel. Mesela örnek veriyorum. Diyelim bir tane adam rüya gördü. Sabah kalktı, Müslümanlara dedi ki ben rüyamda gördüm, başımıza şu şu sıkıntılar gelecek. Tamam, biz bunu ne doğrularız, ne de yalanlarız. Sadece ne yapabiliriz? Tedbirimizi alabiliriz. O sıkıntı, hastalık, bela, musibet, ona karşı tedbirimizi alırız. Sonra e, kitap ve sünnet daha bunu ikrar etmemiş henüz. Yani. Değil mi? Sonucu da çıkarsa deriz ki Allah senin dereceni yükseltsin. Doğru mudur? Allah senin dereceni yükseltsin. Niye bak Allah seni rüyanla bize yardım etmiş oldu. Anlaşıldı mı burası? Yani demek ki vahiy, ilham iki türlüdür. Kitabın kendi asıyla, şeytani de olabilir, rahmani de olabilir. Kitap ve sünnet ikrar etmişse zaten bunda düşünmeye bile gerek yoktur. Bu rahmanidir. İkrar etmemiş ise sonucunu nereye götürürüz? Sonucunu kitaba ve sünnete götürürüz. Çıkan sonuç kitaba ve sünnete uyuyorsa olur. Yani mesela diyelim misal adam işte konumuzun aslında diyor ki Risale-i Nur bana yazdırıldı. Doğru mudur? Risalenin başından sonuna ana felsefesi nedir? Risale bana yazdırıldı. Yani benimle alakalı bir şey yok diyor adam. Bu risale bana yazdırıldı. Şimdi siz bunu bilini ıslah ederken veya anlatırken risale bana yazdırıldıya saldırırsanız olmaz. Öyle mi? Adam diyecek bak Meryem'e de bir şeyler söylenmiş. Musa Aleyhisselam'ın annesine de söylenmiş. Öyle mi? Allah çocuğu da dile getirmiş. Bunlar hepsi keramet. Bu da onun kerameti. Çünkü adam onu keramete layık görüyor zaten. Doğrudur. Burasını konuşmaya ne yok? Burasını konuşmaya gerek bile yok. Sen diyeceksin tamam olabilir. Allah Azze ve Celle sevdiği bir kuluna ilham etmiş olabilir. Bu defa kitap ve sünnet bunu ikrar etmiş mi? Etmemiş. Yok. Neye döneceğiz o zaman? İçinden çıkan sonuca yani bana yazdırıldı dediği şeye bakacağız. Yazdırıldığı şey kitaba ve sünnete uygunsa Rahmanidir diyeceğiz. Kitaba ve sünnete aykırıysa bu nedir diyeceğiz? Şeytanidir çünkü şeytan da vahiy etmiş olabilir diyeceğiz. Doğru mudur? Ve inne şeyatine le yuhun ila Kendi dostlarına vahiy ederler. Burası anlaşıldı mı inşallah? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Duralım mı devam edelim mi? Hı? Duralım. Tamam. Bu ahire davam. Sorunuz var mı? Sorusu buyur. Biz eee bir takım davetten olduğunu Tamam. tamam olması gerekiyordu yani mümin olması da olması kerametin kendisini anlattığım şey çıkan sonuç yani mesela örnek veriyorum diyelim ki ben sana geldim dedim ki ee, işte hocam dedim e, ben rüya gördüm dedim işte e, sana demeyim de ilk şahıs diyeyim ben bir rüya gördüm işte sen o rüyada ilk şahsa söylüyorum ha sen o rüyada ha, yani çok affedersiniz zina yapıyordun o zinadan öyle güzel bir çocuk doğuyordu ki o çocuk dile geliyordu. Diyordu ki böyle bir şey yaparsanız ben de işte siz arkasında şu şu güzelliklerle karşılaşacaksınız. Mesela. Şimdi yani böyle ki benim bütün hayatım kitaba ve sünnete uygun olsa bile, öyle mi? Böyle bir rüya kabul edilebilir mi? Yok. Keramet dediği onun keramet diye isimlendirdiği şeyin içeriği kitaba ve sünnete nedir? Çıkan sonuç kitaba ve sünnete aykırıdır. Çünkü ilk şahsa zina yapmasını teşvik ediyor. Tamam? İctihassa zina yapmasını teşvik ediyor. Yani şeyin kendisi. Mesela bu dediğimiz gibi Risale-i Nur bir keramet ürünü olduğu iddia ediliyor. Yani hem taraftarları tarafından ki mesela Mevlana'nın şeyi Mesnevisi bir keramet ürünü olarak sunuluyor. Futuhat-ı <gülüyor> Mekkiyye <gülüyor> İbn Arabi'nin kitabı bir keramet ürünü olarak sunuluyor. Öyle değil mi? Füsus'ül <gülüyor> Hikem İbn Arabi'nin bir keramet. Nedir? Zaten belki daha önce de söylemişimdir. Bu bütün problemli adamların ortak bir noktası var hepsinin ortak toplandığı bir, mutlaka o kitabı yazmadan rüyalarında peygamberi görmüşler. Hepsi de tip olarak işte böyle yani peygamberin kesinlikle yüzlerine bakmayacağı tipler. Daha yüz zahirde kaybeden, yani daha hani işin içeriğine girmeden, şekil olarak kaybeden tipler. Ve peygamber onlara bir kitap vermiş, al demiş benim sünnetimi savun, al iman hakikatlerini savun. İşte şefaat ya Resulallah diyeceğime seyahat ya Resulallah, dedim. Yok ve hepsinin bu problemli tiplerin ortak noktası bellidir. Yani rüyalar... Niye? Bak, şeyi buradan geliyor. Çünkü avam, şimdi e, bunlar akıllı adamlar. Yani insanları nasıl saptıracaklarını bilen adamlar. Peygamberimiz ne diyor? Şeytan benim suretime giremez. Öyle mi? Bu hadisin bir açıklaması var. Doğru mudur? Bu hadisin bir açıklaması var. Avam bunu biliyor mu? Avam bunu bilmiyor. Yani avamın bildiği şey şudur. Diyor ki peygamber benim şeyime giremez. E, peygamber benim suretime ee, şey yapamaz. Mesela şimdi kadının biri anlatıyor, ben rüyamda gördüm diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana evlenme teklif etti, benimle evleniyordu. Evli bir kadın. Yani Bu gördüğü peygamber olabilir mi? Yani peygamberin evli bir kadına evlilik teklif edip onunla evleneceğini düşünebiliyor musunuz? Haşa vekir. Küfür olur bunu düşünmek zaten. Öyle mi? Bu kadının gördüğü kesin şeytandır. Tamam. Peygamber şeytan benim suretime giremez dediğinde selef bunu nasıl açıklamış? Peygamberi gördüm diye demiş? Hele anlat nasıl gördün? sakalı, boyu, konuşması, yürümesi yani peygamber benim suretime giremez diyor. Eğer gördüğün suret şemail kitaplarında varit olan peygamberimizin sureti ise tamam doğrudur. Doğru mudur? Sen peygamberi görmüşsündür. Şeytan onun kılığına giremez. Ama ben peygamberim diye şeytan sana yaklaşabilir. Öyle mi? Şeytan ben peygamberim diye e, sana yaklaşabilir ama peygamberi suretine ne yapamaz peygamberin suretiyle suretlenemez şimdi avam bunu bilmiyor tabii. avam bunu bilmediği için de adam diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm ne yapsın gariban yani meselenin tafsilatını bilmediği için peygamberi görmüşse doğrudur bu kitabı bana verdi diyor al bu kitabı benim sünnetimi savun dedi e diyor alıyorsun kitabı içine açıyorsun bütün hadisler uydurma Öyle mi? Yani peygamber lanet ettiği, ateşte yerini hazırlasın dediği adamların sözlerini vermiş. Demiş, al bunları şey et falan. Adamın içinde yazdıklarına bakıyorsun, peygamberin getirdiği dini tamamen yerle bir eden şeyler, sözler vesaire. Onun için yani bu tip konularda kerametin kendisinin de yani velev, sana göre adam veli olmayabilir ama bir başkasına göre veli olabilir. Değil mi? Yaptığını da keramet olarak adedebilir. Çıkan sonucu kitaba ve sünnete arz edeceksin. Kitaba ve sünnete uygun mudur? Bir helali haram mı kılıyor? Haramı helal mi kılıyor? Mesela bunlara bakacaksın. Uygun değilse zaten hiçbir şekilde kabul edilmez. Velev sahibi, keramet sahibi bir Allah dostu olsa bile. Tamam? Başka? Peki bu keramet mesela rüya'dan bahsedip, Rüyanın dışında mesela demin imam Şahfim'in sözünü rahat Tamam. Uçması veya denizde yürümesi. Tamam. Bu nasıl mesela Kur'ân ve Sûnet'in yani... Şimdi bir adamın mesela diyelim ki örnek veriyorum. Duyduk ki bir adam suyun üzerinde yürüdü. Tamam oldu yani gerçekten bir meclis komple gidiyoruz denizde. Bir baktık adamın biri suyun üzerinde ağır ağır geziniyor mesela. Tamam. Şimdi senin gözle gördüğün bir şey bu. Doğru mudur? <gülüyor> Şimdi bunu sen şöyle kabul edebilirsin. Bu adam dersin suyun üzerinde yürümüş. Bitti. Bunda bir sorun yok. Çünkü gözünle gördüğünü söylüyorsun sen. Öyle mi? Yalan söylüyor musun? Yok. Ama bak bu adamın yaptığını İslam'a mal edip ondan adama bir mertebe kazandırıp adama Allah dostu yapmak için o adamın kendisini bir kontrol etmen lazım. Diyelim ki baktın gerçekten adam bütün yaşantısında kitaba ve sünnete uyuyor. Yani dört dörtlük bir şey bir Müslüman. Diyebilirsin bu Allah azze ve celle'nin biz gözümüzle gördük ki Allah ze ve celle ona şey verdi. Allah ze ve celle onu destekledi. Öyle mi? Çünkü ehli sünnetin yanında bunu yaptı diye artık teşrih şeyini eline almadığı için sorun yok. Yani adam diyelim havada uçsa bile bundan sonra zina ise helal kıldım diyebilir mi adam? İçkiye helal... diyemez ki. Sadece nedir onu biraz daha fazla seversin. Yani Allah dostu o da ondan değil ha. O etinden teninden Ahmet Mehmet Mustafa olduğundan dolayı değil. Yani o yaptığı ibadetlerden, takvasından, imanından dolayı ona biraz daha karşı fazla ne yaparsın? Sevgi beslersin. Bu kadar. Yani bunun bir şeyi yok. E bunun bir zararı yok. Ha, havada uçmak, belki şeyde yürümek, e, denizde yürümek, e, içerik olaraktan bir helali haram, bir haramı helal kılmadığı için doğrulanabilir. Yani gözünle gördüğün zaman veya geniş bir topluluk bunu haber verdikleri zaman buna inanabilir. E, mesul cesase kıssasını biliyorsunuz İmam Müslim'in rivayet ettiği. Duy biliyor musunuz? Hani sahabeler e, bir gezideyken e, deniz e, onları şeye vuruyor, sahile vuruyor, sahilde iniyorlar. İşte gezerken işte diyor öyle bir yaratık gördü ki, e, kıldan önü arkasından ayırt edilmiyordu. Diyor işte o onları başka bir mağaradaki şeye gönderiyor. Deccal'ın yanına gidiyorlar işte, şeye kadar demir, dizlerine kadar demir prangalarla bağlı. Çok büyük bir yaratık e, mesela. işte onlara peygamberi soruyor, çıktı mı, ne yaptı vesaire. Orada bağlı bir şekilde yani bağlı, zincirleri açılmamış bir şekilde gelip bunu peygamberimize anlatıyorlar mesela. Bu da normalden hani olabilecek yani bu tip bir şey var mı? Yani bir önü çok büyük bir varlık önü arkasından ayırt edilmiyor. Bunun şere'i hükümle bir alakası yok hani dini bir şeyi değiştirmiyor. Öyle mi? Onun için bu tip şeyler tasdik tasdik edilebilir edilmeye edebilir. Yani sen diyebilirsin ben görmediysen bilmiyorum. Yani yalanlamaktan ziyade çünkü bize İslam bu tip konularda ölçü vermiş değil mi? Ehli Kitap demiş size bir şey söyledikleri zaman ne doğrulayın ne yalanlayın. Değil ki biz bize ve size indirilene iman ettik. Doğru mudur? İhtimalli olan meselelerde ölçü budur. Senin aklın bunu kaldırmayabilir. Yani kendin kesin bir şey görmediğin zaman mesela sen diyebilirsin. Ee, i̇nşallah ben Allah Azze ve Ceden her şeye kadir olduğuna inanıyorum. Bu şekilde cevap verirsin. Anlaşıldı. Başka var mı soru? Demin e, ilhamdan bahsettik. Tamam. Yani bu konu hakkında itirmiş olup da şüpheler mesela zikretiniz orada. Mesela bugün de bir insan bize mesela bu şüphelerle de gelip demek ki ilhamdan da amel edilebilir yani haram olsa fiyelerde Yapılabilir. Mesela şeyhimiz de ilham alıyor, tamam. ilham bu filer tam şeriatta haladır ama İlham altından dolayı bu bah vurup yapabilir ee, dediğiniz zaman biz buna nasıl cevap vereceğiz? Biz buna nasıl cevap vereceğiz? Birincisi diyeceğiz ki biz kerameti Kur'an'a ve sütte olabilir, senin şeyhin ilham alabilir. Yani biz orasını tartışmayız, tamam Orasını tartışmak, onun için şöyle İslam âlim tarihinde kabul etmeyenler de olmuş, kabul edenler de olmuş şey, e, ilhamı, tamam yani onu biz ispat ederiz, öyle bir şeyin olmayacağını da ispat ederiz delille ama bu tartışma uzar. Adam der ki ben diğerlerinin görüşünü kabul ediyorum. Tamam. Onun yerine sonucu kitaba ve sünnete arz etmek. Şimdi kitap ve sünnet nedir? Bunu Meryem'e emretmiş, sonra bunun doğru olduğunu da ikrar etmiştir. Öyle mi? Yani biz tamam bundan ilhamı kabul edebiliriz. Ama çıkan sonucun doğru olabilmesi için ya kitap bunu ikrar edecek? E bugün vahiy gelmediğine göre bu kesilmiştir. Ya da el yevme ekmeltu lekum dínekum. Dininizi tamamladım. Din artık budur. Buna uyuyorsa doğrudur. Buna uymuyorsa ne değildir? Buna uymuyorsa doğru değildir. Yani Peygamber'ın sahabesinden zina yapıp gelen kadınlar olmuş. Öyle mi? Bunu kimse keramet olarak adetmemiş. Veya kimse o dönemde çıkıp bu da benim kerametimdir. Yani nasıl Meryem'in babasız çocuğu olduysa benim de öyle bir çocuğum oldu dememiş. Çünkü bu tip şeyler kitap ve sünnetin ikrarından geçmediği müddetçe kabul görmemiştir. Tamam İnşallah. Yani o zaman Sonucu. sünnete sonucunu götüreceğiz. Götüreceğiz. Sonucu ikrar etmesi gerekir. O da şu anda öyle bir şey olmadığı için... Öyle olmasa deccalı da kabul etmemiz lazım. Değil mi? Yani eğer hani önü açık kalmış olsaydı deccal yüzünün en e, keramet sahibi adamı olurdu. Yani yapamadığı, edemediği hiçbir keramet kalmayacak. Şu anki tasavvuf ehlinin özellikle isimlendirmesiyle deccal tam bir ehli keramet. Öyle değil mi? Her şeyi yapıyor ee, mesela. Onun için önü açık, o bütün sihirbazların kabul edilmesi gerekirdi. Yani çünkü şüpheli bir şeyle adam öldürüyor olurdun sen o zaman. Doğru mu? Keramet de olabilir, olmaya da bilir. Adam keramet olduğunu söylüyor, Allah'tan olduğunu söylüyor. İslam topraklarında yaşayan tüm sihirbazlar bunun rahmani bir şey olduğunu söylüyorlar. Hatta şunu biliyorsunuz değil mi? Bütün muskacıların dini bir şeyi vardır mutlaka. Yani siz hiç bu muska yapan, sihir yapanların hiçbirine halkın sihirbaz dediğini duydunuz mu? Halk kime sihirbaz diyor? Sirkte olana sihirbaz diyor. Doğru mudur? Halkın sihirbaz dediği şey budur. Ama evinde oturup muska yapmak suretiyle sihir yapan, büyücülük yapan insanlara halk ne diyor? Hoca diyor. Adam çünkü bununla ekmek yiyor. Yani bunun mesela sen ona sorsan bu muska meselesini adam sana dini olarak anlatıyor. Bu dindir diyor, bu İslam'dır diyor, bu Kur'an'dır diyor e, vesaire. O zaman bütün sihirbazların öldürülmemesi. E gerekirdi. Yok. Yani çünkü ihtimal var ortada. İkisi de olabilir e diye. Çıkan her türlü sonuç Resulullah'tan sonra artık din çünkü tamamlanmıştır. Daha yeni bir şey gelemez. Din tamamlanmıştırın manası nedir? Yani budur. Artık her şeyinizi buna göre yapacaksınız. Değil mi? Tamamlanmış olan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا adla Senin Rabbin hem doğruluk yönünden, Rabbinin sözü hem de adalet yönünden tamamlanmıştır. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün size artık dininizi ben tamamladım. Anlaşıldı? İnşallah. Başka sorusu olan var mı? Sorusu olan? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَبْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ